Mali yardımın, infak ve sadakanın Allah rızası için yapılmış olmasının kesin işareti, yardım yapılan kimseden hiçbir menfaat beklememek, onu yardım sebebiyle minnet altında tutmamak, incitmemek, hiç böyle bir şey olmamış gibi davranmaktır. Büyük ecri bu şekilde verenler alacak, korku ve üzüntüden kurtulma saadeti de bunların olacaktır. Vahidî'nin rivayetine göre 262. ayet, Hz. Osman ve Abdurrahman bin Avf'ın Tebük Seferi öncesinde orduya yaptıkları yardım vesilesiyle gelmiştir. Bu iki büyük sahabiden birincisi, savaş, araç ve gereçleri olmayan bütün gazilerin bu ihtiyaçlarını karşılamış, ikincisi de servetinin yarısını bağışlamıştır. Kendisine sadaka verilecek kişiye karşı takınılacak tavır bir şekilde onu incitecekse bunu vermek yerine uygun sözler söylemek ve ihtiyacını arz eden kişiyi hoş görmek, durumunu başkalarına duyurmamak, manevi sonuç, ecir ve ahlaki davranış olarak tercih edilmektedir. İnsanları sadaka ve mali yardım yüzünden minnet altında bırakmaya ve incitmeye kalkışanların bu davranışı, Allah'a ve ahirete iman etmeyen başkalarına gösteriş olsun diye veya Kişiden menfaat beklediği için harcama yapan kimselerin davranışlarına benzetilmiş, bunun da semere ve sonucu kaya ile anlatılmıştır. Yalçın ve pürüzsüz bir kayanın üzerindeki toprak şiddetli yağmur aldığında sıyrılıp yere inmekte, düz yerlerdeki toprağa bereket getiren yağmur bu kayada toprağı yok etmektedir. Sadaka da böyledir. Allah rızası için verildiği ve karşılığında bir menfaat beklenmediği, ihtiyaç sahibi incitilmediği takdirde harcayana bereket ve ecir getirir, aksi halde verilen boşa gider, hem maldan olunur hem de sevaptan mahrum kalınır. Allah rızası için ve içlerinden gelerek, Gönüllerindeki inancın yönlendirdiği bir karara dayanarak muhtaçlara yardım edenler bu niyet, şuur ve samimiyetin derecesine göre sonuç alacaklardır. Tıpkı zararlı rüzgarlara kapalı bir yamaçta yapılmış, bol yağmurda bol mahsul, az yağmurda az olsa yine bir mahsul veren bahçe gibi. Muhtaçlara yardımı Allah rızası dışında bir maksatla yapanların misali ise ayette tasvir edilen bahçedir. Yani sadakadır, verilen maldır, paradır. Bunlar verilmiş ve servet eksilmiştir. Fakat bunlar verene ecir ve sevap kabilinden hiçbir şey getirmez. ''Böyleleri bir gün bu ecir ve sevaba muhtaç olduklarında dünyadaki servetin, yakınların, dostların fayda veremediği ahirette tıpkı gençliğinde yaşlılık yılları için hazırladığı serveti yanıp kül olmuş ihtiyar gibi elleri boş kalıverirler.'' İnfak ve tasaddukun ne maksatla ve nasıl yapılması gerektiği açıklandıktan sonra sadaka olarak verilecek malın keyfiyetine geçilmiş, verilenin kötü ürün ve mallardan değil iyilerinden olması emredilmiştir. İyisinden verme emri tavsiye midir yoksa bağlayıcı mıdır? Bu konuda farklı anlayışlar vardır. Emir bağlayıcıdır, vücub ifade eder diyenler, buradaki sadakadan maksadın, zekat olduğunu ileri sürmüşlerdir. Buna göre zekat olarak verilecek mal kötü, kalitesiz, kıymetsiz olmayacak, iyi olacak, iyisinden seçilip verilecektir. Bu ayette kastedilen sadaka ve infak, farz olan zekat değil, nafile olan, sevap kazanmak üzere verilen sadakadır, yapılan mali yardımdır. Diyenler ise emrin bağlayıcı değil, tavsiye kabilinden olduğunu, böyle olması daha iyidir, daha çok ecir getirir manasına geldiğini ifade etmişlerdir. Türkçe'ye iyi, kaliteli diye çevirdiğimiz ve buna göre yorumladığımız tayyip, çoğulu tayyibat kelimesini helal manasında anlayanlar da olmuştur. Kelimenin bu manaya da ihtimali vardır. Ancak burada, Manalar arasında bir çelişki bulunmadığı için ikisini birden almaya ve tayyibatı helallerinden ve iyilerinden şeklinde anlamaya da bir engel yoktur. İnsana dışarıdan gelen ve onu yönlendiren düşünce ve duyguların iki önemli kaynağı ya Allah'tır veya şeytandır. Allah'tan güzel duygular ve düşünceler gelir. Bunlarla o, kuluna doğru yolu bulması, iyiyi ve güzeli hayatında gerçekleştirmesi için yardım eder. İnsan ve cin şeytanları ise insanoğlunu Allah yolundan ve rızasından uzaklaştırmak için gayret eder. Onun aklına olmadık düşünceler kalbine de olumsuz duygular sokarlar. İnsanoğlu bu iki zıt yönlendirme arasında doğru olana kulak verip onu rehber edinmekle yükümlüdür. Bunu yapabilenler bir sonraki ayette sözü edilecek olan hikmete masar olanlardır, hakimlerdir. İnfak ve tasadduk konusuna hikmeti uyguladığımız zaman şu sonuca ulaşırız aklını veriliş amacına ters olarak işletip onu kötüye kullanan şeytani akıl sahipleri, kendilerinden maddi dünyaya ait bir menfaat görmedikleri kimselere para, mal ve hizmet vermeyi akılsızlık olarak görür ve bunu yapmazlar. Hikmet özelliği taşıyan, fıtratı bozulmamış, veriliş amacı doğrultusunda işletilen aklın sahipleri ise, hakimler ise faydayı daha geniş çerçevede düşünürler. Onlara göre ebedi hayatta karşılığı alınacak olan harcama boşuna değildir. Dünyada insanları mutlu edecek harcama, aynı zamanda bu harcamayı yapana da manevi bir haz vereceği için boşuna değildir. Yakın çevrenin sevgi ve saygısını kazandıracak ve bu sayede bir koruma çemberi oluşturacak harcama, keza sosyoekonomik sınıflar arasında çatışmayı engelleyecek yardımlar boşuna ve akılsızca değildir. İşte Allah, iyi niyetle ve samimiyetle infakta bulunanlara bunları ayette bağışlama ve lütuf diye özetlenen karşılıkları vaat eder. Bu vade masar olmayı sağlayacak duygu ve düşünceleri hikmeti ilham eder. Şeytanın bu konuda kafalara sokacağı duygular ve düşünceleri ise cimrilik ve bencillikle yoksulluk korkusudur. Bunların yönlendirdiği davranışların da çirkin, kötü, gayri insani olacağı şüphesizdir. Bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir sonraki programda tekrar buluşmak ümidiyle şimdilik Allah'a emanet olun.